Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Bu hafta bir güzel haber, bir de bütün hızıyla süren bir kampanya var programımızda. Vaydaba korusu için günlerdir nöbette olan Vaydaba gönülleri, mücadelelerinde önemli bir başarı elde etti. Üsküdar Belediyesi'nin Validebağ korusunda yapmak istedikleriyle ilgili ihalenin iptali istemiyle açılan davada, Mahkeme ihalenin iptaline karar verdi. Bu süreçte Validebağ gönüllerinin Change.org Taksim Validebağ Korusu adresinde sürdürdüğü kampanyayı 34 bine yakın kişi imzalamıştı. Validebağ gönülleri imzacıları paylaştığı metinde şu ifadelere yer verdi. Bugüne kadar Validebağ'ın korunması için imzalarınızla verdiğiniz desteğe çok teşekkür ederiz. Sizler de hukuk alanındaki bir kazanımımızı paylaşmak istiyoruz. Üsküdar Belediyesi Validebağ Korusunda yapmak istedikleri bir şirkete ihale etmişti. Mahalle sakinleri olarak bu ihalenin iptali istemiyle açılan davada mahkeme ihalenin iptaline karar verdi. Millet Bahçesi Projesi'nin ve koruma amaçlı imar planlarının iptali hakkındaki davalarımız sürüyor. Yürütmenin durdurulması kararı bulunan bu davalardan da olumlu sonuç alacağımıza inanıyoruz. Nöbetlerimiz ise devam ediyor. Dayanışmayla kalın diyorlar. Change.org Taksim Valdebağ korusu adresinde. Bu hafta size Ekosfer Derneği'nin ders kitaplarında iklim krizi içeriğiyle ilgili yaptığı araştırmadan bahsetmiştik. Araştırma iklim krizi konusunun müfredatta çok az bahsedildiğini ve bahsedilen yerlerde de sorunun kaynağının petrol, kömür ve doğalgaz olduğunun anlatılmadığını söylüyordu. Change.org Taksim Okulda İklim Öğret adresinde iklim krizinin okul müfredatına eklenmesi için kampanyayı yürütüyor gençler Youth for Climate Türkiye ekibi olarak. Krize kriz gibi davranmadığımızda ve krizin kökten nedenlerine bakmadığımızda bu krizi çözemeyiz diyorlar. Ve kampanyalarında bugüne dek 32 bin kişinin imzası var. Ekosfer Derneği'nin yaptığı araştırmada öne çıkan başlıklar ise şu şekilde. Hayat bilgisi 1, 2, 3. sınıf kitaplarında iklim değişikliği konusu yok. Milli Eğitim Bakanlığı'na ait 5. sınıf sosyal bilgisi kitabında petrol, kömür ve doğalgazdan sıkça bahsedilse de hiçbir yerde bu yakıtların iklim krizine neden olduğu yazmıyor. Meb'in 6. sınıf sosyal bilgisi kitabında iklim değişikliği kavramı 2 kez, küresel ısınma ise 4 kez kullanılmış. Küresel ısınmanın nedenleri arasında petrol, kömür ve doğalgaz sayısı da sorunun kaynaklarının aşırı kullanımı olduğu söylenmiş. Küresel ısınmayla fosil yakıtlar arasındaki bağlantı ödev olarak öğrencilere verilmiş. 7. sınıf Sosyal Bilgiler kitabında iklim değişikliği ayrılan bölümde sera gazları nedeniyle iklim değişikliği belirtilmiş ancak sera gazlarının kaynağı yazılmamış. Fosil yakıt kullanımının azaltılması önlem olarak gösterilmezken enerji verimliliği ve fidan dikimi çözüm önerileri olarak sunulmuş. En masrafsız ve çabuk çözüm Yöntemin ise enerji verimliliği olduğu belirtilmiş. Bu kitapta sıcaklık artışının 2 dereceyle sınırlanması gerektiği yazıyor. Fen bilimleri 5. sınıf kitabında iklim değişikliği ve küresel ısınma konuları yok. Petrolün toprak ve su kirliliğine yol açabileceği söyleniyor ama iklim değişikliği, de, iklimi değiştirdiği anlatılmamış. Aynı kitapta eğer kullanılacaksa doğalgaz ya da kaliteli kömür tercih edilmesi şeklinde iklim krizini büyütecek bir önerme de var. Fen bilimleri 6. sınıf kitabında iklim değişikliği konusu işlenmiyor. Bu kitapta kömür, doğalgaz ve petrol gibi milyonlarca yılda oluşmuş enerji kaynaklarının 100 yıl gibi kısa bir süreye kadar azalması dünyanın geleceğini tehdit etmekte deniyor. Bu yüzden bizler enerji kullanıyorken daha dikkatli ve tasarruflu olmalıyız dermiş. Fosil yakıtlarının kullanımı değil azalacak olması bir tehdit gibi anlatılmış. 7. sınıf fen bilimleri kitabında iklim değişikliği, küresel ısınma ve iklim krizi kavramlarını Rastlanmıyor. Petrol ve kömür rezervlerinin giderek azalması doğalgazın da sınırlı olması nedeniyle güneş, su ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talep artıyor denerek fosil yakıtların çevre sorunlarından dolayı değil azalmasından dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarına geçirdiği iddia edilmiş. 8. Sınıf Fen Bilimleri kitabında ise iklim konusu var ancak petrol ve kömürün etkisinden bahsedilirken doğalgaza değinilmemiş. Sera gazlarının salınımı ile birlikte dünya yüzeyindeki artan sıcaklıklar gibi hem yazımda doğru kelime salınım değil salım olacak hem de tanımlamada bahsedilen dünya yüzey sıcaklığındaki ortalama artış denerek hata yapılmış. Kitapta geçmişte kalan Kyoto protokolü var. Ancak Paris anlaşması bu kitapta da hiç geçmiyor. Kitabın 6. ünitesinde Türkiye gerçekleştirdiği düzenlemelerle küresel iklim sisteminin korunmasına yönelik Önlemler almaya başladı şeklinde doğruluğu tartışmalı bir yorum var. 9 ve 10. yıla ait coğrafya kitaplarında ise insan kaynaklı iklim değişikliği hemen hemen hiç konu edilmemiş 11 ve 12. yıla ait coğrafya kitaplarında ise iklim değişikliği ve nedenlerini en açık şekilde yazan kitaplar 12. yıl kitabında iklim değişikliği kavramı 115 kez yer alıyor. Ancak bu kitapta da salınım gibi yine yanlış yazımlara sıkça rastlanıyor Salım olacak.